Geçen haftadan devam. İyi ama vegan bir beslenme uygulayıp da durmadan ahkam kesen veya riyakarca davranan insanlar tanıyorum. Biz de böyle insanlar tanıyoruz. Hatta iki özelliğe birden sahip olanlar da var. Peki bunun ne önemi var? Evet, türlü türlü ahlaki meseleleri savunup da vaaz vermeye, orada burada ahkam kesmeye meraklı insanlar var. Yani öğretmektense vaaz vermeyi tercih ediyorlar. Ayrıca herhangi bir ahlaki meseleyi savunup, sonra da yapmamanızı öğütlediği şeyi bizzat yapan insanlar da var. Bu iki kişilik özelliği, adına konuştukları ahlaki duruşun geçerliliğini ortadan kaldırır mı?